ee, dışarıda soğuk bir hava var aman e, aman bugün de işte geçen haftaki gibidir deyip şey yapmayın ha yani soğuk etkiler mi yani böyle şeyler bizde çok affedersiniz etkilemez etkilemez aslında daha kafiyeli bir şey söylemek istiyor insan ama yerine e, getiremiyor bazı yer, uygun yer var uygun olmayan yer var. E, yerler var. Evet şöyle bir bakıyoruz güzel bir gün olsun hepimizin işimiz gücümüz rast gitsin diyerek bugün başlıyoruz gene iblisler yollarda değil gene yollar bomboş demek Yok. ki bütün ben bu sorumluluğu 15 milyon ya da neyse rakam gerçek rakam söylensin yetkililer açıklasın bu iblislere bağlıyorum ben sağ olsunlar bize bir 15 gün bir coşku bir güzellik yaşatıyorlar. Ee, onları da umarız bekledikleri neyse artık kar yağışı mıdır nedir? En kısa zamanda kavuşurlar. Eğlenceli bir semestre geçirirler. Bu arada bir dinleyicimiz ee, Kızılay'ın... Tam kızılayda o göbekte hani sola dönülmez levhaları vardı ya. Levhalar. Dünyada evet, yani. sola dönülmez levhalarıyla ünlü meydan diye geçer. Evet, sola oradan sola dönemez. Dönemezsin. Sadece... Buradan peki dönebiliyor muyuz? Hayır, buradan dedir. Dö buradan dönebiliyor muyuz? Ya İreli Hayır, gidebilirsiniz veya sağa dönebilirsiniz. Sağ dönebilirsiniz diye. O, o göbek var ya. Evet. O e, ne olmuş, oraya bir şey mi? konmuş. Ne gibi? Valla onu da tam ben anlamadım. Tanımlanamayan bu. bir cisim mi? Tanımlan... Saat olabilir Oktay. Yani saati paketlemişler gibi düşün. He. Ama. Folyo ile mi? Stretch folyo ile mi? Yani şey gibi. Yağmurdan etkilenmesin diye. Merhaba diyen bir şey gibi düşün. Böyle ee, kafasını ellerinin arasına almış. Avuçların içini bizi göstererek rahatlatan bir. Siyah bir şey. Gerçekten tarif edemiyorum. Kelimeler e, yetersiz kalıyor ama. O civarda olan dinleyicilerimiz varsa, varsa evet, yani... daha net fotoğraflarıyla bizlerle paylaşırlarsa fotoğrafları. Selçuk Bey göndermiş bu nedir diye. What is sorusunun cevabını Vallahi, hep beraber arayalım. Biz de sizinle beraber herhalde arabadan mı çekmiş bu fotoğrafı? Yoksa... Arabadan geçerken çektiyse eğer ki Kızılay Gerçekten. bölgesinde yayan dinleyicimiz varsa... Ee, lütfen. Nedir bu diye soruyoruz. Yoksa uzaylılar mı geldi? Gece Aman gerçek yer yok. Al Kızılay'a mı geldiler? E tabi abi. En, en garip yer. Abi, abi Bahçeli'ye falan giderler. Dünya Doğru. üzerinde görünebilecek. Kapadokya'dan belki de önce. Sonra diyecektim. Belki de önce e, e, Şey yani Nasıl biliyor musun Fahir? Biraz anlatayım ben sana bunu. Yani böyle bir e, beton, rakamda, altında beton var. Tamam çok güzel. Altta beton. Üst, beton bir üst. altlığın üstüne ha, Şöyle anlatayım. her şeyi koyabilirim ben. Siyah bir kere benim gördüğüm yüzü siyah ama bu paket mi yoksa böyle iki boyutlu bir şey mi? Bir kere, bir, şey mı, o tam fotoğrafta Sapı var mı sapı? Sap, sapı Betonun yok ya. üstünde bir sap var mı? Kaide ne? Bu hani kur, şeyler var ya, kurabiyeler var ya. Evet. Böyle kurabiye yapılır da kaş göz çizilir. Hatta ha, kurabiyeye kaç köş çişsem daha güzel olur gibi bir laf vardır. Atasözü. Daha güzel olmazsa aynısı olur. Aynısı mı? Bunun aynısı olur. Anlamadım. Sanki şey gibi bugün bir açılış falan mı var? Bu siyah şey Olala. kaldırılacak da böyle bir altından kedi çıkacak gibi yani. Ha örtü siyah örtü sürpriz mi? Ama örtü de değil. Çünkü Ankara sürprizleri sever biliyorsun. Doğru. Sürprizlerin şehri Ankara. Başkenti. Sürprizlerin başkenti diye geçer. Doğru. Ben hatırlıyorum tarihte. Ne bu, bu 3000 yıl önce bir ilk... Hangi e, hükümdardı hatırlamıyorum. O zaman hangisi vardı? Geçmiş Anadolu Selçuklu'dur mi? büyük ihtimalle. Anadolu Selçuk 3000 yıl önce Anadolu Selçuklu. Oktay bütün tarihimizi baştan yazacağım. 3000 mi dedin? Duymadım bunu. <gülüyor> Anadolu Selçuklu'nun temelleri atılıyordu. Yani temelleri atılıyordu tabii. Ben burada böyle bir, bir, bir iki sene sonra Anadolu O zaman edilmiş bir laf vardır. Angara Angara. Yani Engürü ya da neyse baş şehri evet. diye... Valla bilemiyorum ne. Neyse bu... dinicilerimiz göndersinler et modern sabahlara Twitter üzerinden. Sabah sabah şimdi benim kafamı meşgul etti, aklımı meşgul etti ama görenlerin hakikaten yani böyle hani bir e, görenlere, bir, gelenlere teşekkürler. Şeye girersin ya milyoncuya. Aha. Bir şey görürsün. Evet. Böyle çılgın milyoncuya girersin. Bir enteresandır bir böyle tipi bir şey gelir de ha. ne olduğunu anlamazsın ya. Bunları da kullanılıyor diye. Ha. Ama böyle merak edersin. Şu anda bende o his var. Ha. Yani zaten Ankara'mızda öyle bir sürü şey yapılıyor canım. Eskişehir yolundaki şey de vardı. Mı? sanat mı ki bu ya? Sanat da olabilir. Ee, Acaba. Acaba. Olabilir Acaba sanat yani. mı ki bu? sürpriz valla bence de sürpriz bilmiyorum bak o kadar meraklandırdılar çok, ki ben çok... bugün işimi gücümü bırakacağım Kızılay'a gideceğim yani o derece beni şey yaptın bir de, bir de Twitter'a bakalım bu arada Twitter değil Oktar Twitter'a Twitter bakalım Twitter'dan güzel bak bakalım Twitter'da neler oluyor Twitter'da da göndermiş olabilirler mi dinleyicilerimiz diye olabilirler şüphesiz ee, ki olabilirler bakalım neymiş ee, evet yok şu anda bir şey yok tabi yayan dinleyicimiz yok şu anda Herkes Şu anda arabadan gezdiği için maalesef Kızılay bölgesinden net bir fotoğraf alamıyoruz. Ee, Tam fotoğraf da vermiyor olabilir. Belki de öyledir yani çekiyorsundur çekmiyordur bir oraya Tam sinyal bir bozucu olabilirim. bir şey koymuştur. Tamam o zaman biz gündemimize bakalım kafamızı Foto... meşgul et. Çünkü gören herkesin kafasını meşgul edecek kadar garip bir şey bu. Galiba bugün Ankara'da enteresan bir şey olacak öyle bir şey atıyorlar başka bir bölgede olacak ama. Hani mesela nasıl işte birisi evlendiği zaman... Altınların kaplarını gidiyoruz başka mahalleye atıyoruz ya. Neden? Hiç Çünkü öyle bir şey. işaret vermiyor. evlendiği zaman hiç öyle bir şey yapmadım. Hayır. ya biz, yani sizde demek ki yetenirsiniz ama burada evlenmediniz. Demek ki bana Şehir yeterince yakın evlendi. biri hiç evlenmedi. Siz, ama siz tekneden attınız. Tekneden attığınız için hiç... Şey almadı. Ha, altınları toplayınca kaplarını, kaplarını denize, denize attınız. O zaten bereketli adedi olsun. bereketli olsun diye. Bereketli Deniz, olsun denize yani. de bir saygı duruşudur. Ee, genelde Ankara'mızda öyle bir adet vardır. Diyelim ki evlendiniz. Diyelim ki Gazi Osman Paşa'da evlendiniz. Mesela nerede atıyorsunuz? Ee, mesela Abidin Paşa'da atıyorsunuz ee, kaplarını ki neden? Öyle bir intiba vermek için. Yani e, delilleri başka bölgeye, insanların nazarı dikkatini başka bölgeye. Çünkü çöpü karıştıran bizleri bakıp alttanlarını gördüğü zaman ne diyecek? Ha diyecek. Buralarda birileri yeni evlenmiş. Gideyim de onların evini güzelce me soyayım diyecek. Ben böyle konuşan adama hemen yerini söylerim zaten. Yani. Gideyim de onlardaki <gülüyor> güzelce soyayım. <gülüyor> Diğer adama e, buyurun efendim sizin olsun. benden daha çok hak ediyorsunuz diyerek en azından yarısını veririm. Çünkü yarısını da dedi deme sormamalısın. Yani gibi. Ankara'da da bugün benzeri bir vak Kağa yaşanacak galiba. Zira e, Kızılay noktasına bir şey kondu. Ha. Hayır. Öyle bir şey kondu. Bütün dikkatler oraya çevrilmişken. Herkes acaba bunu ne falan filan derken. Atıyorum Eskişehir yolunun son kilometrelerinde. Oradan şu anda Kızılay'a dönüşler başladı. Bambaşka bir şeyler var. Bir şey ne olacak onu. Onu da zaman gösterecek Oktay. Kimse kusura bakmasın. Çok güzel dedin Fahir. Kimse kusura bakmasın dedin. Çok güzel bağlamış oldun. Fransa'dan e, ilk resmi ziyaret var 22 yıl aradan sonra. İlk kez Holland geldi. Hoş geldi. Fransa, Kimle geldi? Holland. Aa kimler geliyor? Tek başına gelmiş. Ay Ne Valeri ne Julia. Hiçbiri yok. E, Hindistan'da ne bu ya? Af, Hindistan'da buyur. mıymış Valeri? Abi, ne ara hastaneden çıktı da Hindistan'a attı kendini kadın Ha yok son fotoğrafından bahsetmişler. En ha. son gezisini en oraya son yaptı. En son gezisini Hindistan'a yapmıştı. Üzgün kadın diye. Valeri ee, ay Valeri öyle, öyle anlattı. Ah, ne çekti? Şey Vallahi o kadın üzülüyorum ya. Daha burada mı acaba? Daha ya, netleşmedi ya? değil mi hiçbir şey? Ney? Beraber olur, olurlar mı tekrar diye? Haycan bir şey netleşti mi? Ayrıldık, ayrılmadık ama görüşüyoruz. Yok Vallahi. yok netleşmedi. Hiçbir şey. Öyle bir, öyle bir netlik yok. Bakalım yani bugünlerde. Ee şey olabilir. Peki yoksa, olabilir. kasklık maslılık birileri geliyor mu? Bak dikkat edersen kasklı masklı değil. Kasklı masklı birileri geliyor o mu? uğurlarken bekliyorum ben onu. Yani uçaktan önceden önceden falan önceden. böyle birileri arka kapıdan kaskla iniyorsa ben orada biraz şey yaparım. Ya da böyle kaptan pilot falan gibi böyle. Ben onu ya uğurlarken. Kaptan pilot gibi değil de işte hani pilot kıyafetiyle falan. Ankara Büyükşehir Belediyesi seviyesinden bir kasklı uğurlama bekliyorum. Daha önce Sarkozy giderken ağzında sakızla uğurlanmıştı biliyorsun Sarkozy. Büyükşehir Belediyesi en güzel cevabını vermişlerdi. Verilmişti cevap verilmişti. Bu sefer de öyle bir uğurlama sırasında öyle bir şey bekliyorum. Bunun dışında. fark etmiş miydi? Sarkozy. Fark etmiş miydi bilmiyorum ama o tam. Olay olmuştu Yine uçağa binerken ağzına sakız atıp öyle bindiği söyleniyor yakın çevresi tarafından. Böyle almış. almışım demiş kaşlarını kaldıra kaldıra çiğnemiş böyle. Yani Zaten kaşlarını bu dünya üzerinde gördüm. kullanabilen, mükemmel derecede kullanabilen birkaç kişiden birisi. Evet Sarkozy'dir. Kaşlarını yani, konuşmadan... de sensin falan diye söylesene. Sen, o, o seni örnek aldı ya Fahir. Hayır, teşekkür ediyorum Oktav. Yani, yani o seni örnek aldı. Konuşmadan... Kaşlarla konuşmak... Kaşlarla kendini ifade edebilen kaç kişi var dünya üzerinde? Efendim ve bu bu kaş hüzün... endemiktir diye geçer sevgili dinleyiciler. Vallahi yüzünlü kaş modellerimiz. Efendim ve söyleyim sevinç, coşku, heceyan, Acaba... heceyan dedim. Heceyanla heyecanın birleşmesi. Heceyan diye bir Hiç şey var. Söylemene gerek yok. Ben senin kaşından anladım <gülüyor> heceyan dediğini fayır. Acaba senin oğlunda da var mı o kaşlar? Kaşlar var. Yani en azından sağlam kaşlılar var. Oradan başlayayım. O kaşları herhalde boşa kullanmayacaktır. Çok doğru. Ben ona gen havuzundan yeterince şey bilgi aktarımında bulunduğumu düşünüyorum. Yani şöyle de olabilir. E, kaş kaç konusunda yetenekli olur da kaşı olmaz. Ha <gülüyor> yani evet. Bir yetenek ne olmuş olur? Heba. Yine denizlere atın onu. Denizlere atın beni denizlere lütfen. <gülüyor> tamam Oktay. Sana çok güzel parça çalarak şey yapacağım kendimi. Kimseye çıktı diye e, bir bilgi var önümüzde. Kimseye Kim? ayjanı çıkmış. Çıktı. Ne yapmış Az sonra. ilerleyen dakikalarda. Az sonra. A sonra. Az sonra. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Esprilerle şakalarla devam edelim. Buyursunlar efendim hoşgeldiniz. Valla esas espriler. Alo. Alo. Alo. Nasıl? İyi mi? Gayet güzel. Ha, şimdi iyileş. Ben alo, de, dedim ben ya. de alo diyeyim. Alo, alo. Bizim radyoculuk da esastır zaten. Bir de benim zaten fix. Yani ben alosuz ben öyle... yayınlar olsun diye bir kampanyam var. Ama alosuz yayında, yayın ya yayın değil be Egecim. Yani o başka bir şey. Şimdi Merkez Bankası esas espriyi bugün Merkez patlatıyor. Merkez Bankası'ndan espriden önce. Hı, geldi e, mi fotoğraf? Fotoğraf gelmedi. E, Kızılay civarından geçen dinleyicilerimizden merakla bekliyoruz bir fotoğraf. Ee, tam Kızılayın göbeğindeki bu şey nedir? Ujanggo, Ujanggo'nun köşesinde. Ya değil ya tam göbekte. Ortasında göbekte yok. Sola herhalde. dönülmez levhalarının evet. olduğu göbekte. Sersiz bir saat olsun orada. Valla ne olduğunu biz az önce uzun uzun tahminlerimizi yaptık. Bir kurabiye heykeli midir bu? Yoksa bir şöyle Aa, hani şöyle şeyler var, var ya. Tandoğanda şey heykeli var Çaydanlık ya. Çaydanlık mı? Çayda yok o çay işte Mahşerata. demlik. Yok yok demlik var. Ha. Burada kurabiye. Çay ve kurabiye. Bir beş çayı şehri. <gülüyor> Ankara'mız güzel. beş çayları ile meşhurdur. Güzel. Bence güzel yani Ankara'ya beş çayı yakışıyor. Üstü kapalı bir şey mi? Oradan geçen dinleyicilerimizden merakla Bekliyoruz hala merak ediyoruz. Yani hala bir merakımıza... Benim kişi... korkum put olmasın. Evet put olmasın. Her şey olsun da put olmasın. Put olunca çünkü put kötü bir şey. Buyurun Fahir Bey. Merkez Bankası diyordunuz. Umutlara... Merkez Bankası bugün umut saldınız. E, umutlara adet. umut salayım. Hatta biraz da neşe salayım. Çünkü... Eee cuma günü piyasaları sakinleştirmek için 3 milyar dolar satmıştı Merkez Bankası. 3 kuruş düşürmüştü. Her milyar dolara 1 kuruş kampanyası vardı Merkez Bankası'nın. 3 kuruş düştü. Dün dolar 2.39'a çıktı. ondan sonra bugün Sizdesinler bunu... bence ya. 2.5. 2 evet. Sağ yani. evet, olsun 2.39. Evet 2.5 olsun. Eee 3.5 mark olsun ama mark diyorum euro. 4'te pound olsun. Bitti gitti ya. Ne kadar hesaplaması kolay. Hiç sıkıntı yok. Tam sayılar tam sayılar şehri Ankara. Bir de şimdi piyasada dolar yükseliyor diye Merkez Bankası dolar satıyor ya. Hı -hı. Euro şey mi diyor köşede? Beni sattı Biz yükselmeye devam. Gizli girelim yoksa. Ya, o da var aslında. Beyler dolar düşüyor. Biz de biraz düşelim gibi bir şeye mi? Evet. Gönlüm. Ben bugün o zaman euro satımını da e, çünkü arada da biraz euro da vermek lazım e, yani. illaki illaki euroyu da verecan ki hepsi bir arada. O yüzden sadece dolar satarak olmaz bu iş. Hatta gerekirse eski markalarımızı bile satarız. Yani dün hatip. bildiğim kadarıyla merkez bankası şey dedi değil mi? Yarın evet, bir şeyler bugün, yapacağız. Evet, bugün bir şey toplanacağız dedi. Yarın bir şeyler yapacağız dedi. Biraz düştü. Akşam bunlar. acil evet. Akşam Biraz acil düştü. toplantı var bu akşam. Bu ee, akşam mı? Evet evet. Ha bir de akşam. Ya, ya da dün akşam da, Yok bu e, akşam saat 24'te. Evet. Bu konuda yapılacak her espri sizi faiz lobisinin ajanı yapabilir ona göre dikkatli Hiç konuşun. Hiç espri meespri yok Vallahi bekliyoruz ona göre. 2.31 Euro 3.14'te bekliyor. Hayır. çünkü e, biliyorsun 2013'ün sonlarına doğru Merkez Bankası Başkanı mıydı? 1.92 ile kapatacağız demişti sonra Hı -hı. E, bu doların yükselişinden sonra da herkes yanılabilir ben de yanılmışım dedi. Yanılmışsın. dedi. Çünkü istemeden dedi. yanıldığı için o otomatikman. Tamam yanılmışsıma gider. Ben şimdi Dünya Kupası'nda elendiğimizde şey demiştim ya. Teknik direktör, milli takım teknik direktörü. Evet. Ben olsam gene eğlenirdik. Neden düşünmediler falan diye. Yani bir ekonomi mezunu olarak adaylığını açıklıyor musun şu anda? Gerçi yani, Merkez Bankası başkanlığı da, da olabilir tek... ki Merkez Bankası'nın bana borcu olduğunu da bir kez daha hatırlatayım. Evet. Yani sen onu şey diye çıksana esas onu bunu bırakın da benim Yetele'ye geçiş dönemindeki hizmetlerimi... Tanıtım filmlerinin paraları ne olacak? Ne olacağı? Ee, o paralar nereye gidecek? Bir Kaç şey... yılındaydı Egeo? 20... 20... 2004 şey. mü ne? 2004-2005 değil mi? Öyle. 2005 sezonu muydu neydi? Ah bu garibim elinde mikrofonlarla ne hizmetler etti ne hizmetler o Merkez yaptı. Bankası'na Sev ama. Ne şu YTL'leri yani. halk benimsesin diye. Ne perişan oldu. Perişan oldu ama işte kısmet e, ne yapacaksın yapacaksın. O zaman mı? sana dolar teklif edilmişti de kabul etmemiştin Yerli para ben yani Türk parasına güvenilme göstermek için. Ben YTL'nin şeyini tanıtımını yapıyorum. Lütfen bana, bana YTL olarak yani. verin diye. Keşke alsaydım o doları. Keşke yani. dolar alsaydım. İşte bazen. Bambaşka. Kaç bin dolar? 300 bin dolar mı? Tek 300 bin, bin dolar mıydı? 500 bin dolar mıydı? <gülüyor> Geçmiş gün hatırlamıyor yani. 3'e 5'e bakmayacaktın Ege. Hop! Ne verdilerse alacaktın. Eski Papa II. Jean Paul'ün kanı. Yerde ne kalmayacak. Yapıyorlar ne yapıyorlar? Ne Valla ya? papalık e, kurumu böyle bir e, sallantıda dün güvercinlerine saldırmıştı. Bir martı ve karga mıydı? Karga. Bugün Hayır, de var. eski papalardan e, papa, tek, tek eski, papalardan. eski papa diye bahsedebileceğimiz Papa II. Jean Paul. En çok Tanıdığımız papa ikinci campoydur. O biraz uzun cama uzun, yaptı ya. Evet. Dize denk geldi de ondan. De ondan işte, mıdır acaba? E, tabii, bizim dönemimize denk geldi. Bir de olaylar olaylar biliyorsunuz. Aa, tabii doğru. Mehmet Ali daha çok bilinen papadır belki. 1981'de e, vurulduğu zaman bir kan örneği alınmış. Hı -hı. Daha sonra da bu e, kan örneği Abruzzo bölgesindeki San Pietro e, kilisesine götürülmüştü. O e, kan çalınmış. Ne yapacağınız adam cezinin. Jason... Kilise de kullanılacaklar kulak... mı acaba? Böyle Aa, şişin içinde duran kan örneğini ee, soyulmuş. Ne oluyor ya? Vatikan'da bir boşluk mu var? Vatikan'da zafiyet. Var? Evet bir zafiyet var. O e, neydi bu şeyler? İsveçli miydi? İsviçreli miydi? Ne o? Ha, Onların şeylerini muhafızları muhafızlar. var ya. İsviçre evet, evet. galiba. Evet. İsviçre deyince hep aklıma İsveç köfte geliyor. O yüzden pardon da koşuyorum. kostümlerine gösterdikleri ilginin yarısını da güvenliğe göstersin göstersinler. Lütfen ellerinde hala sene olmuş 2014. Üç gün önce bir e, hırsızlık meydana geldiğini açıklamışlar. E, bir de haç çalınmış. Bunlar hep Dem Brown'a şey olsun diye malzeme, malzeme olsun, olsun diye. diye. Yemin ediyorum Dem Brown'da adam kurtuluyor ya. Vallahi telefon ediyorum. da ben şimdi yeni roman için ilham gelmiyor. Şöyle bir şeyler yapsanız ben oradan yola çıksam. Vallahi hemen zaten e, şey teoriler şöyle 25-29 Ocak tarihleri satanist takviminde özel günlermiş. Şu, polis polis söylemiş bunu. 25-29'u şey mi yapıyorlar? Köprü mü yapıyorlar? <gülüyor> Köprü tahtil yapıyorlarmış. Bu dönemde onların çalabilmiş olabileceği söyleniyor. Hmm. Vatikan, Vatikan polisi tarafından. Şimdi her şey açıklığa kavuştu. Şimdi Vatikan düşünsün. O, o zaman kargayla şey de Mart'ı da kargayla en kuvvetli göstergesi. E, Martı desen, Martı desen şey, hayınlık evlen. göstergesi. Martını e, bugüne kadar affedersin Faydasını şey edin. Jonathan Livingstone hmm. diye dolaştı Amerikan ajanı olarak <gülüyor> Martı yani, dediğimiz adam. Çok, bunu hepimiz biliyoruz. Karga karga çok güzel hayvan da Martı elin insanı oğlunun elindeki simide göz diken hayvandan ben çekinirim. Rızkı peşinde Oktay. Yani şüphesiz ki hepsi öyle değildir ama yani benim gördüğüm bir de da bölge bölge. Mi ayrılıyorlar, ne oluyorlar artık? Yani karga öyle bir şey yoktur yani. Vaala karga da çok şık kuş, çok güzel, şık karga kuş. çok güzel. Güvercin de tabii ki canımızdan bir parça yani güvercin. Böyle aralarında Türkiye'nin en çok birlik ve beraberliği ihtiyaç olduğu dönemde birbirlerine saldırması hiç hoş olmadı, olmadı, hiç hoş olmadı hakikaten. Yani ben de hiç hiç haz etmedim. Umarım suçlular en kısa sürede cezasını bulacaklardır kuş demişken o zaman kuş e, demişken eee Angry Birds'ünde CIA ajanı çıktığını buradan duyuralım. Hayır herkesde bir kuş ajanı. o haline... siyah olan mı? Kırmızı ya, olan. Kırmızı, kırmızı olan. olan. Ben ondan şüpheleniyorum. CIA ajanı diyor. Hangisi olacak sence? Ben o kırmızı siyah bomba olanın CIA siyah ajanı sonradan olduğunu düşünüyorum. 3 parçaya ayrılan i̇şte. hangisiydi? Yok oğlum. ben onda ondan şüpheleniyordum ben. Siyah sarı olan değil miydi ya? Yok. 3 parçaya ayrılıyor. Çekiyorsun sarı roketli roketle. Ya. Yani. Kırmızı yani, evet diye giden var ya. Ben var ya aslında hala neden bunlar Anger Burst'un yerine bizim kuşçu amcanın kuşları Arnavut yapılmadı. Şevketi Arnavut Şevket'in şeyleri yapılmadı. Cibili cibili cibili şak cibili şak, şak, şak, şak şak. Ulusal güvenlik aşansı ile da... diye bak bir tanesi öyle gidiyor. <gülüyor> öyle gidiyor zaten. Vallahi <gülüyor> öyle gidiyor. Oradan şey yapmışlar. İngiliz Dijital İstihbarat Kurumu'nun Akıllı telefonlara yüklenebilen uygulamalar sayesinde kişisel bilgilerle ilgili veri tabanı oluşturduğu iddia edilmiş. O zaman benim hakkımda dünyanın en tehlikeli adamı diye bilgi vardır Amerika'nın Çok iyi yerinde. oynadığın için mi? Evet hepsi 3 yıldız. 3 yıldız Ege diye geçiyorumdur yani. Ee, ondan sonra başka neler var? Angry Birds oyunu. Ve Google'ın harita uygulamasından toplanan veriler bir yerde depolanıyormuş. Nerede? Nasıl bir nasıl bilgisayarda depolanıyor? Demek ki büyük bir hard diskleri var orada depolanıyor. Google'ın haritasından şey bu adamlar nereye bakıyor Google haritalarında? Ona mı şey yapıyorlar topluyorlar? Tabii evet hem onları topluyorlar hem ondan sonra e, o, nasıl oyunlardaki başarılarını topluyorlar. Çeşmede koy keşfetmeye çalışan adam diye o zaman. Bir ayrı bir dosyam daha var. Beni fişledilerse. Çeşmede koy mu keşfetmeye çalıştın Google haritalara inan. <gülüyor> yayanla gidecekler. Ege sanki teknen vardı gideceğim çeşme koylarında. Yok arabalan gidilecek yollar. Buraya Ve de Araba ile gidip keşfedecek. Şuraya sapmış <gülüyor> mıydık? Ben şuraya ona... sapsak ya baby. Beni de takip ediyorlarsa Fahir Ege üçümüz e, Zü de aslında takip ediyorlarsa e, sürekli Ereğli Caddesi'ni arayan adamlar olacağız biliyorsunuz değil mi? <gülüyor> evet ya bu valla gir zekalılar Caddesi'ni. Bir, <gülüyor> <alılar> <gülüyor> kayıp, bir Karacık, Caddesi öğrenemediler <gülüyor> her gittiklerinde bakıyorlar diye. Valla en az bir 50 yüzü buldu. Dil maçları arayan adam olarak da sen şey olmuş olursun. Evet ya, er defalar dil maçları arayan adam olarak geçti. Dikkat eder misin? Şifreli konuşuyoruz sevgili müjderalar. De oltucu oltucu olan adam diye. Evet. Ege Kayacan'ın incelemeleri bittiyse isterseniz sizi şöyle <gülüyor> genel bir e, laboratuvar incelemesini yaptı teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ne buyurun efendim? Nasıl buyurun efendim? Nasıl? İlk mavi gözle ortaya bir çıktı. İspanya'da. Şey i̇lk soracağım. Ilk, evet. biraz indirir misin? Sakallı bebek zannettim şunu. O sakallı bebek dediğin ilk mavi göz işte. Ya o da sakallı. O da sakallı gerçekten. İspanya'da 2006 yılında yani bundan 7000 yıl önce pardon düzeltiyorum. <gülüyor> 7-8 yıldır. 7000 yıl değil 2006 yılında 7000 yıl önce yaşadığı düşünülen bir adamın adam gibi adamın iskeleti bulunmuştu. Dişinden alınan DNA örneğiyle ki o dişinin arasına kaçmış herhalde et önce 5000 5000'lerde mi takılmış bu adam? Bu hesaba göre evet. Ee, DNA örneğiyle yapılan araştırmalar neticesinde gerçi dişinden alınan DNA örneği diş eti mi? Diş minesinden mi? Ucundan mı? Sinirinden mi? Nereden aldılar? Diş arasından mı? Belki de arasından aldılarsa mavi gözlü bir şey yemiş de olabilir. Mavi gözlü ortaya çıktı. Mavi gözlü oldu. <gülüyor> mavi gözlü bir şey dişinden aldığı şeyden <gülüyor> ha, Mavi gözlü bir şey yersin onu dişinin arasına kaçarsa mesela Sonra, adam zannediyorsun DNA'sı başka bir şeyin değeri. Mavi gözlü bizon falan var mı? Doğada. Oktay sen daha iyi bilirsin. Eşeğin gözleri evet, güzeldir bildiğimiz. Gözleri, o... gözleri güzeldir de renkli gözle hayvan düzenli. var mı? Çalıştığım için biraz müsaade edin de ben şeyin Eşeğin renkli değil mi gözleri? Hayır değil ya. İri. Eşeğin i̇ri gözle... iri. Eşe... İri iri bunlar. Mavi gözde hayvan kediler var bir bildiğimiz. Kedi de yememiştir herhalde hayvan herif. Beş bin yıl önce nereden besin evcilleşeceğini? E, yedi bin yıl önce evcilleşmese bile miyav miyav diye dibinde dolanıyor. Adam çok ayıp ya. Kedi yiyen adamlar pislik. Kistik ne yaptı kardeşim anda. sen niye yiyorsun onu bize evcilleştirecek dostumuz olacak o ondan sırf 2000 yıl ondan gitti ben sana söyleyeyim milattan önce 3000 defa Mısır'da o şeylerde Niye bu kadar buna mavi gözlü diye niye? İlk mavi gözlü yok da bugüne kadar hiç mavi gözlü yarasa Hep kara gözlüler mavi gözlüler işte o bet gözlü ne deniyor size kem kem gözlüler ondan sonra geliyor. Ee, bilinen ilk mavi, e bilinen ikmavi gök gözlü pardon gök gözlü ya görmüş. kem gözlü diyelim özür diliyorum. Ortamı doldu öyle söyleyeyim. İlk mavi gözlü olarak tarihe geçti. Ee, son mavi maviş. gözlü de, e, işte mavi işte burada maviş maviş Ege canla. Merhaba. Ee, nereden nereye 7 bin yılda 7 nereden bin de yıl bakıyorum da şöyle atom. iki fotoğa EG. Yemin ediyorum senin dünkü foto olarak benziyor. 3 gün önceki halim var ya daha az saçlı, sısak. sakal. Kirli sakallı mı? E valla burada da tabii tam e, jilet teknolojisi çok şey, randımanlı olmadığı için dinlendiriyor abi yüzümü diye gezen bir abiymiş. E, ama şöyle bir bakıyorum da, çok da bir değişiklik yok be. Yani 7000 yılda şimdi... Benziyor mu? E, şöyle söyleyeyim Oktay, benziyor mu dediğin neredeyse hani dersin Aynı. ki amcaoğlu. Ege'nin amcaoğlu gazetede, öyle. kendisi stüdyoda, öyle söyleyeyim sana. Atalarımız e, çok değişik şeyler yedi, bu arada... Ben atalarım arasında kedi yemiş olanlar da vardır. Buradan lanetliyorum. Atan olmasına rağmen. Evet. Hatta yani amcaoğlun olmasına rağmen lanetinizi bir kez daha söylüyor musunuz? Pişman yani mısınız? normalde bu tip şeyleri aile içinde bir hallederiz ama artık açık açık konuşuyorum. Bu paralel ata kabul edilemez. Yani mavi gözü bizon falan olsaydı eyvallah diyecektik bizde. Hiç bir itirazımız olmayacaktı. Ama e, mavi gözü bugüne kadar bilinen tek hayvanın kedi olduğu ortaya çıktığı için... Belli olmaz ya 7000 yıl önce eğer ilk defa öğreniliyorsa... Yedi, mavi belki gözlü adam çok, belki hayvanlarda mavi, da vardır. Şey şey belki de hani Şu çok eşşik, lezzetli mavi bir hayvandı. Mavi gözlü olabilir Bitirmiş olabilirler önce. o dönem. Ha, bu çok lezzetli çok lezzetli. Ha, ye, ye ye bitti kalmadı da. Kalmadı. Hangi biz onu keselim? Mavi gözlüğü kesin. Hop lak lak lak şey şey lak. E e 7000 yıl önce konuştular bunlar. Şeyler. Şey, ya, mavi biz onunla ne yapabiliriz? Efendim, mavi biz onunla sınırsız hayal gücümüze sınırlı çeşit çeşit yapabilirler. Biz onun ne zaman roketlemiş? Bizon duruyor ya. Bizon hala duruyor. Ha ya. bizon duruyor. Evet. mamut, mamut. Mamut geliyor benim hep. Bizon da duruyor. Bufalo da duruyor değil mi? Bizon da duruyor. Bufalo da duruyor. Mamut durmuyor o kadar. gözlü mamut. Mamutların renkli olabilir ya şeyden hatırladığımız. Ice Age. Ice Age'den bildiğimiz <gülüyor> kadarıyla. <gülüyor> evet ya. Buz devri şu anda Gözümde canlanıyor da orada da renkli. Çünkü renk koskoca geliyor. mamutun tek esprisinin saçı olması bana da saçma geliyor. Saçı dedi. Bence saç ve güzel Yele, de gözü vardı. O yeleli tepede saçı var. Yani Yeli... o senin Ayşe içte. Normalde tepede saçı ne? Allah buruş mu? Tam zarif, Allah Tam Allah buruş. Zaten bir şey topu... yok. Tam üstleri bağırmış yanlar Ayseş, Sen fazla seyretmesi Ayşe ile alakalı. Her tarafı kıl yumağı adamın uzun uzun. uzun uzun iri iri kılları var. Doğru doğru ya. Mamut Mahmut tarafı şey değil Mamut Mamut bir de şey 7000 demedin mi Fahir? Bu ya adam mı? 7000 yıl, yıl önce, önce mamutlar. Milattan ya. önce 5000 ya. Sene kaç? Yok. Canım, Milattan 5 önce ne sonra vardı ya? Milattan kediler önce kediler ne zaman evcilleşti? Kediler ne zaman evcilleşmiş? Milattan oldu. önce 3000 değil mi o Bence Mısır'da. Demek bunlar bin. 2000 yıl boyunca kediydi. Ben size söyleyeyim. Pisliksel. Sonra. Pis pis pis pis pis pis. pis. Dur akşam Mow. bir mıyansız görüm. Sonra bunlar hep Ankara'ya göç etti. Ya i̇ki yere ayrıldılar. Ya Vana ya Ankara'ya. Ankara'dakiler çünkü döneri keşfettiklerinden kedinin yüzüne bakmadılar. İşte her şey. Tarih biraz var ya. Böyle Taşları mantık üzerine kurulu bir şey. Tamamen mantıksal bir Tarih dedektifleri diye bir köşe yapalım bence. Bence de bu Çünkü çok... Çünkü biraz konuşunca hemen lak diye ortaya, ortaya, ortaya çıkıyor. diye ortaya çıkıyor. Nasıl çıktığı da aşikar. İsterseniz o zaman biraz da... Daha... O güzel sen bir anons yapar mısın? Ne yapayım? Ha şey mi? Ee, güldük eğlendik sevgili dinciler. Biraz da para kazanma zamanı. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar on the radio. Şarkının sonuna doğru şarkının ismini bağırarak söyleyelim abi Millet buna bayılıyor diyen McFly radyomuzundaydı Love is on the radio 8.50 oldu saatimiz Modern savallar devam ediyor buyursunlar Dün burada bir tane haber verdik Dün burada bir sürü haber verdik Ama bir tanesi Ses getirdi saat, Ses getirdi Opti Gerçek aşkı buluyor, biliyor evet, diye. Evet doğru. Bunu nasıl kullanacağız? Nerede kullanacağız? Nasıl yapacağız? Ne edeceğiz? Bunu nerelere, nerelere kullanacağız diyen insanlar bugün en güzel şekilde cevabını aldılar. Çünkü dün bulundu. Bugün Japonya'da bir iç çamaşırı üreticisi aşkı hissettiğinde açılan o sensörleri kullanılıyor. Aşkı hissettiğinde açılan iç çamaşırları yaptı. İç çamaşırları dediğim. Ee, ...sütyen bazında... ...kopçalar kopçalar bazında... ...kopçalara ufak bir çiple aşk dedektörü yerleştirildi. Dedektör, aynen abi, aynen abi... Ee, yiyen... Bu kadındaki aşkı hissettiği anda evet, evet, erkek tek takmak Erkin, zorunda mı? Erkek pazarcı erkekler takmak zorunda Çünkü satışını gerçekleştirdikleri için Hayır belki için. çok böyle tereddütlü olan bir erkek var Nasıl şey yapacak? Nasıl? Yani şimdi adamın kadına aşkını hissettiği zaman Sütyen açılıyor mu yoksa kadının adama Çünkü öbür kadının türlü adamı. adam diktik baktığında ben... Bir dakika şöyle bakayım Sütyen kalp hızı sensörü sayesinde Gerçek aşk titreşimlerini algılayabiliyor ha, yani tamam. Adamdan alıyorsa ee, eğer adamdan alıyorsa her adamdan o titreşimi alır. 3 aşağı 5 yukarı. Yani kadın. kadın almadan sütyen mi alıyor adamdaki aşkı? <gülüyor> Hayır. Şimdi adam öyle bir, bir bakıyor sensör, ki sensör. Adam öyle bir bakıyor ki kadının kalp atışları değişiyor sütyende otomatikma kadının da, alması lazım ama o Evet, indiğinde. öyle kadın oluyor zaten. Kadın yani. haberi yoksa şey olmuyor mu? Hayır, kadının titreşimini mi alıyor, adamın titreşimini Adamın titreşimini yani? nasıl alacak? Kadının titreşimini zaten Hemen kalbinin üstünde. Ben yani sana yine yapmış arkadaş. 5-10 metre mesafeden o titreşim adam verir. Ama dediğim gibi galiba kadının titreşimini e, açılmıyor. Öbür türlü hiçbir şekilde açılmıyor. İşte usta getirmişler. Kadın diyor ki, kalbime getirmişim. ulaşmak istiyorsan onu ilk önce titreştireceğin. Zaten kadında e, kadında ne derler kalbe giden yol e, titreşimden geçer. Titreşimden geçer kadının kalbini titreten adam da çok affedersin bütün bütün sutyenleri açar. Bütün kapılar, Sütyenler Sütyenler değil, değil, bütün kapılar açılır sutyenler değil kapılar açılır kalbinin kapıları açılır Adı, e, aksi takdirde ki biz buna da deriz e, aksi takdirde. Eee, de kapanır. Peki kadın mesela evde gece yatacak, suyunurken ne olacak? Çıkarmayacak. Kocasını mı çağırır? Gel hayır, beni o bir ki... mi diyor? hayır canım, öyle öyle bir şey. Herhalde değil. onun şeyi vardır ya, bir kaydesi vardır. Kapatma tuşu manuel, vardır. Manuel açma diye bir şey vardır herhalde. Sadece kadının açabileceği bir de galiba o şifrelidir şifreli. şifreli. şifreli. ve şarja konuyordur tahmin ediyorum. Çünkü sadece başlıyor. aşkı mı hissediyormuş Fair? Çünkü tehlike Biraz bir da şey ihtiras hissediyormuş bu. galiba Optar. Yani biraz ihtiras, biraz da şehvet. Biraz da kendine güvensizliği hissediyormuş. O zaman böyle bir toplanıp şey yapıyormuş kadını böyle biraz e, dantik tutmaya çalışıyormuş. Kadındaki dur eğilme diye Erkek... beyne şey gidiyormuş. Erkekteki şey mi? güvensizliği evet. mi? Erkek mesela çok aşıktır da konuşamıyordur. O Hı -hı. zaman da toplanıyor mu? Erkekteki o zaman da toplanıyor erkeğe cesaret versin diye. karşıda mesela pısırık bir adam var. Hemen Hı -hı. onun bir dikkatini çekiyor. çekiyor. O cesaret mi verir yoksa tam tersi... Cesaret hapı diye bir şey olduğuna inanıyorsan onun da cesaret vereceğine inanmalısın. Cesaret Hayır, hapı, hapı diye, diye bir şey, şey var. Kadının... Hay. Nasıl Kadının bir anda bu? böyle bir dikleşmesi adamı daha da korkutturuyor. Adamı ezer diyorsunuz? mi yoksa cesaretlendirir mi? Cesaretlendirir. Şimdi adama bağlı. Bence adama da bir sütüyan takış. Adama da biz adama sütüyan takmayacağım. Onu başka türlü bir Üç şey. Tek taraflı oluyordu bu ondan faydalı. Yani aşk dediğin şey. Yani stüdyan, çift Biraz taraflı tek taraflı söylüyorum. bir şeydi. Hay Allah. Ne güzel. <gülüyor> kendi ağzımı yakaladım. Valla. Adam o zaman erkeklere de don olsun öyle. Bence de don, bence de çok uygundur, dondur. Kabul edenler, etmeyenler işte demokrasimiz gereği Yanlış bir şey yaptığında <gülüyor> Japon milli marşını tersten söyleyecek <gülüyor> bir don. Ki, ki de, Japon en milli marşı herhalde. bayağı zor. Tersten yap ettati. Az önce Japon milli marşını <gülüyor> <gülüyor> tersten söyleyecek. <gülüyor> Japon <gülüyor> taklidi yaptı. Eskisini söyledi ama. Evet. Yenisini değil, eskisini söyledi. Eski Japon milli marşını. Hı -hı. Diplomatik İmparto şeylere girmeyelim. Şimdi bye. Tamam hanımdan herhalde hanım. Hanımefendi oradan e, Kızılay'dan bir fotoğraf göndermiş. Aha işte konuştuğunuz şey ne olduğu belirsiz. Ben de anlamadım. Buyurun sizin takdirinize bırakıyorum diye. Ne zaman ee, açılacak acaba? Azıcık da bizim takdirimize bırak. Aldım bütün gönderdim, takdirlere bölümüne... Gönderdim zaten. Ee, Melih Gökçek 5 tane mektup bıraktım ya. Bıraktım demiş ya bana bir şey olursa diye. 5 mektup bir de heykel mi acaba? Onu Voldemort yapmıştı Sayın Gökçek diyelim. Olmamış mı ya? Olabilir yani bir şey olduğu anda bu heykel açılacak ve... O gerçekten Twitter Twitter'da e, retweet ettim. E, dileyenler farkı. Retweet fark. ettim. E, Oktay şunu güzel kullan retweet. Twitter'da ancak retweet edebiliyorum. #kasıyoruz. Eee Monica'nın Monica hanım göndermiş. E, onun üzerine biz de gönder, yeniden göndermiştim. Duygu Hanım demiş ki çok sevinçliyim bu sabah anıt yapılmış Kızılay'a demiş. hakikaten doğru. Ee, Sabah kalkar kalkmaz yaşadığımız sevinci anıt haline mi getirmişler? Yani böyle açılmış. Ben bu açıdan görmemiştim. Şimdi en son gelen e, fotoğrafa göre böyle bir, iki, üç açılmış mı heykel? Dört tane böyle bir şey. Açılmış dediğim yani açık durumu. Yani fotoğrafın açısından herhalde öncekinde ben böyle tek boyutlu bir şey zannediyordum Öyle değilmiş. Dört, yani böyle adeta şey içinden böyle bir ha. güzel böyle bir şey o versen O kapaklar açılacak galiba Oktay. Hayır o ortasından böyle bir kuvvetli bir Işık ışık hüzmesi gönderdiğini düşün uzaya, yani ben oradan haberleşebilirsin. Diyorum. Ben yine bir bir uzayla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. kesin antik uzaylılar ya. Ben sana söyleyeyim antik uzaylılar O bir öyle olabilir. Büyük bir şey gözüküyor yani bu vallahi gördün mü kesin ha? E bugüne kadar hep şeyi gördük. Ne derler? Uçan daire geliyordu. Oradan bir ışıkla aşağıdan e, bir ışık, şeyler oluyor. Bu yukarıya, yukarıya, yukarıya gidiyor. Ya da uçan dairelerin geleceği nokta olarak yani esas dört yıl işte. diyorduk ya biz. Meğersem Kızılaylı'nın tablığı beymiş ya. Nadir Bey de demiş ki Melik Kökçek'in vasiyet mektubunu koruyormuş bu anıt. Ha evet. Onu ne zaman söyledi Bu yalnız de? doğadaki Ökçek... bir çiçeğe benziyor. Et yiyen çiçek var ya. Evet doğru. Göcek yiyen. Böyle içine giriyorsun la diye kapatıyor. Yani galiba bu ilk şey yapılmış. Şu anda hazım döneminde olan bir şey de olabilir. Bilmiyorum. Bir kurbanı şu anda... Bunun bu görünenin 10 katı yer altında varmış. Bana da öyle geliyor bakınca. Yani... Sanki vardır gibi. Yani önünde taksi var. Tam görünmüyor şu fotoğrafta gönderdiğimiz ya? fotoğrafta ama. Ya vallahi bu ne ya? Abi işte ben ondan yani sabah sabah... Öyle... Abi abi şimdi ben... Abi, abi, abi şimdi sana bir Aa, şey söyle. Aa bak Serhat Bey güzel demiş ya. Bu bir goncadır demiş. Ne goncası çok afedersin. Bence bu yeni açan bir gonca demiş. Serhat Bey Ankara'mızın goncası. Ankara goncası ama doğru. Ankara'nın kedisi, Ankara'nın tavşanı, Ankara'nın keçisi olduğu inanan... Gonca biraz geri planda gonca kalmıştır. Evet, Gonca'ya niye inanmıyorsun? Evet. Bence evet. yeni bir modern sala biliyorsunuz Ankara modern sanatın hayatın içinde yaşayan Öyle müzeleri falan hapsedilmiş bir şey değil modern sanat. Şehir, Ankara'da. Şehir Şehrin sanatla iç içe. Kendi bir müze modern sanat müzesi haline gelmiş. Contemporary gelmişim. mi diyorsun? Tabii yani. canım contemporary Ankara. Kontemporan Ankara. Çok Vallahi güzel, çok güzel çok şey olabilir. Çok hakikaten teşekkür ediyoruz, sağolsun. Daha abi. değişik açılardan fotoğraf yakalayabilen olursa da, aşk yanına yaklaşılabiliyor onların. mu bu arada hani bir yiyormuş. Yanına yaklaşanları <gülüyor> yayaları yiyormuş. <gülüyor> Yayal Burası diye. böyle tam geçilecek şey ve sola dönenleri kapıyormuş Böyle diye olabilir böyle. abi, öyle kapanlar olabilir çünkü sola, dönüş... sola dönmeyin demiştim diye de bir şey çıkıyormuş şimdi. Sola dönüş yasak. Onu nasıl Bu sola dönüşün mi? en son sola dönüşü oldu. Rahmetli. Ya Goblinler çıkarsa oradan? Vallahi bir her sadece... altından. Şeyde böyle değil miydi orda ışık var ya ışık şeyi şeyin ışığı gibi neydi gökyüzüne yansıttınca neydi ha Batman çağırma şeyi Batman mi Batman çağırma mı? şeyi ha, oradan da uzay veriyor oradan görüyor. milli irade çağırma Onlar yani Bir sandık yani. gökyüzüne bir sandık resmi çıkar mesela o milli irade görür bunda sandık karar versin diye koşar oraya Anna Hanım demiş ki bence içinden dansöz çıkacak demiş Vak o da güzel. Vallahi da... dansöz için e... peçeli peçeli falan böyle mezdecki dansöz gibi evet, bir şey. Grup dansöz mı? olabilir. Tek dansöz değil ama grup dansöz için oldukça uygun. Grup dansöz nedir ya? İşte mezdecki gibi. Üç, üçlü. Ha üçlü diyorsun. Tek dansöz için bayağı biraz, biraz masraf büyük. olmuş. O da doğru. Çok güzel. Çok aynı zamanda işlevselmiş o zaman. Vallahi şu anda taşlar yerine oturdu. Yavaş yavaş. Ne? Avustralya bunu... neyle uğraşıyor? Avustralya Avustralya. Avustralya Abi biliyorum ben neyle uğraştın. Neyle uğraştın? Saati... koca para mı? Ne? Bilmiyor musunuz onu koca yok, kora sen koca para? Yok bilmiyorum ben. Hayır ne? Avustralya günüydü dün. Ben onu biliyorum. Şaberi yok sevgili ninler dünyada. Bodan sabahlar. Bodan sabahlar. Bodan sabahlar. Harika bir şarkıyla başladık. Modern sabahların yeni saatine başlılar. Ya bayılır. Arkadaşlar başlamaz da. <gülüyor> Cümlesi içine kaçalata. <gülüyor> Ay ne güzel Ülkeyi ya. Geldi yarın da şey yaptım. Buraya gelsin beni alsın. Vallahi alsın. Ne oldu? Niye Ülgeçim, böyle oldu? Ege'nin cümlesi içine karşı da onu Çıkaramadık da. Halde değil. Çıkaramadık da Çıkaramadık da Bu ilk değil ya bu hafta ikinci, üçüncü Ya bu hafta dediğim son bir defa hafta içinde evet, İçine hep kaçıyor Ne oluyor? İçinde bir vortex mi var senin? Galiba Ece? var ya bir yere bir bakır takmak oh. lazım Güzel <gülüyor> böyle Valla sevgili Acaba var. bu kızaydaki şey vortexleri engellemek için mi yapılan şey? Bakır dansa oh. Şehrin bütün havası, bütün şey değişecek ya şu anda Valla Ark arkaya fotoğraflar geliyor. Teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Ne çok hızlı aydan geçen varmış. Hakikaten bu vortex için yapılan bir şey ya. Trafikle ilgisi var. Evet, hakikaten Tamamen olabilir. Kozmik olabilir abi. Yani ben mesela... yer altından gelen enerjiyi bozacak vortexleri. Tam dengeleyen dengeleyen şey. bir sistem. Böyle Ankara gibi bir şehirde bir tane irice yaparsa zaten bütün tam da merkez. Yani bence orada vardı zaten daha önceden onu engelleyici bir e, bu önlem belediyenin önlemleri illa efendim yol yapıyoruz şunu işte belediyeniz yol yaptı hayırlı olsun asfaltınız hayırlı olsun orada ne var bak ona şimdi bir şey, şey vardı ya. orada sola dönmek e, yasak, yasak levhası de, vardı yazısı vardı leva değil evet. yazı vardı levha i̇şte üzerinde onu kaldırdılar vardı. bir orada bir vortex eser. oluşturdu eser. o da contemporary arttı. Ee, onu kaldırdılar çok onun yerini. Ya, vallahi. vallahi çok güzel bulduk ya el birliğiyle bulduk dinleyicilerimizle. Sağ olsunlar. Ee, emeği geçen herkese teşekkürler. Ankara'mız hepimizin sayesinde daha da giderek güzelleşerek, yani... güzelleşerek. Bak benim de bir hece kaçtı içime. Bu da bulaşıcı. <gülüyor> bir, bak hecesi, hecesi içine kaçan hecesi. Adam. adamın kelimesi kaçıyor benim hecem kaçıyor. O da böyle boğazına tüküm kaçması gibi bir şey. Ee, <gülüyor> yapıp <gülüyor> kurtulacağını <niye çıkartabiliyor>? zannediyorsun <gülüyor> ama olmuyor bazen Kakadu Milli Parkı'nı biliyorsunuz Ka -ka -ka Avustralya'da Kakadu Babacım Kakadu'ya gidelim mi? Babacım hafta sonu Kakadu'ya gidelim mi? Avustralyalı genç küçük kardeşimizi <gülüyor> yaptı ya? bu ne aborjin, aborjin Küçük aborjin Küçük aborjin Ege Kayacan Aborjin yapıyor mu? Bu normal Avustralyalı genç de aborjin yap Yalnız bak özür dileyecek bir şey yapacaksan Yapma. ona göre özür dileyeceğini bilerek yap Tamam Çünkü özür dilemek zorundasın aborjin. Bize her yer Kakadu çünkü onlar doğada yaşıyorlar ya Yani Bence, ben, bence, bence yani, oldu gibi Kakao Milli Parkı'nda Önceki gün öğle saatlerinde yaşanan bir olay e, Maalesef Bir olay bir vaka haline mi geldi? Küçük bir gölette yüzen ra timsah saldırmış. Ay, yani çocuklara sen... tabii bir şey çok bir... Çok bir şey olmamış. Bir, bir iki parça. Tabii ya tabii milli, ufak... milli parka gidip de suya girilir mi ya? Her tarafı deniz değil mi? Peki adamlar dese bizde çocuklar böyle göbeklerdeki havuzlara giriyorlar şey yapıyorlar. Onlara elektrik döşememiş bir sürü şeye giriyorlar. Çocuk bu giriyor yani. Engelleyemiyorsun. O zaman timsahın yemesine de sesini çıkarmayacaksın. Biz zaten... Sen hiç tatlı suya girdin mi? Have you ever tatlısı? Yes, I have. O zaman timsah bir an ha. Bunlar var yani tatlısı. Tatlısı bir de çirkin bir şey ya. İşte gölem öyle girdiğin zaman. Nerede girdin tatlısı? Sen girdin mi tatlısı ya? E, tabii canım Eğirdir Gölü. Ondan sonra Kova Dağı. Efendime söyleyeyim. Hayatın tatlısular da geçti. <gülüyor> <Sen gülüyor> de hiç haber miyongu? Tatlısıyı sonu falan Sen girdin mi Ege? Hiç <gülüyor> hayatta girmedim. Ben, ben, ben, ben de girdim ya. Ya Bu da girmiş. Ben de girdim. Seninki girmedin mi hiç? Halkımızın tatlısı üçlü ikisi. Tatlı suya girmiş. İzlik gölüne girdim. Tatlı, tatlı çok sudan güzel. korkmam tatlı sesten korktuğum kadar. Ne? <gülüyor> Şunu. ılıdı benim kahvemde atamıyorum yüzüne. Senin akıntılı mıydı Fahir? Biraz tatlı su anılarımızı biraz, paylaşalım. Biraz ya. akıntılıydı. Ben, ben İzlik göl... <gülüyor> <gülüyor> İzlik çok güzeldi. Bir de şey akıntılı yerde girdim ben. Çok Nasıl oluyor söyle. şimdi giriyorsun burada akın yok. hiç akıntı yok. Biraz var mı diyorsun? <gülüyor> o, o tehlikeli. Akıntılı tatlı su tehlikeliydin. Akıntılı tatlı su. Güzel. Ama eğer şeyse göl gibicesi yok vallahi. O zaman çok hiç lezzetli oluyor. Hiç hiç ben çok şey Çok lezzetli bir şeydir tatlı su tatlı... yüzmek ya. Oktay Demirel. Hayır şuraya girmeyelim ya. Nerede bu kadar göl biliyorsun? Ülkemiz bir göl İznik cenneti de. ya. İznik'te var. Ondan sonra Sen gidince bak, izne şey göle girek mi dedin? Evet. İznik, zaten İznik Gölü. zaten levhalarda da Baf, yazar. Bafa'ya girdin mi Oktay? Bafa Gölü'ne. Bafa'ya girdim evet. Bafa'ya girdi mesela. En güzel ben sana Bafa'dan Bafa'dan başla. Hedefim manyas benim. Manyasa da yani eski Manyasa havasını maalesef kaybetti. Ama girerken dikkat edin timsah olabilir. Evet şu anda o. Ben gölde ondan korkarım yani. E, biliyorsunuz Avustralya'nın e, hayvanlara mi? karşı bir e, ayrıca bir özeni ve şeyi var. Ha, ama vurulma emri çıkmış. Timsaha. E, gördüğün yerde fur. 2 metreden uzun tüm Çocuklara timsahları. Çocuklara çıkacak hali yok ya sende yani. <gülüyor> vallahi çocuklar vallahi şey olmuş Çocuk suya ya. Suya giren çocukları vurun. E ne yapsın şimdi? Timsahın yani... Fıtratında var yemek. Duracak mı? Evet. Abi sen bayağı uzamaya zaman 1.85 oldun bence dur. Çünkü 2'yi iki, Sen... geçince vuracaklarmış öyle değil mi? Ama çocuğun kolunu koparan en az 2 metrelik bir timsahmış o yüzden. Yani, yani o timsah eş... arıyorlar aslında bizim Ama şimdi yayım. bilmiyorum da timsah da ben büyümeyeyim abi vuruyorlar sonra falan da diyemez. Yemeyim abi dokunuyor. Yazık Nasıl çocuğa, dokunuyor? Abi ama... vuruyorlar fazla iyice vuruyorlar doğru ama yani ne yapsın? Yani timsah ne yapsın? Zaten bu aralar 2 metrelik timsahlar hemen şey hmm. görünmeyelim abi bu aralar bu aralar yok Kuyruklarını içlerine kaçırıyorlarmış böyle kıvrık kıvrık. Sonuçta esne. milli park ya onların doğal alanı değil mi? Kakadu <gülüyor> milli parkı. E doğal Benim olana... hep söyleyeyim doğayla çok haşır neşir olmayacaksın. Yani. Yani insanlık tarihinden benim PGK anladığım canız, şey bu. Bir iki tane şeyim var. Doğayla sporla bir de bir şeyle daha çok fazla haşır neşir olmayacaksın. Üçlü üçlemen vardı senin. Doğayla haşır neşir olma. Sporla haşır neşir olma. Meyve. Meyveyle. Justin Bieber'ı Gel yani bu, ee, bu eve eve almak hakikaten. ister misin? Doğayı doğada bırakacaksın. Böyle doğaya zarar doğa, da verme. O doğada güzel. Bak doğa doğada. Bu sefer timsat et. sen spor, benim gölüme geldin. Spor sporda sporda yok. Sporu sporda bırak. Spor, spor merkezlerinde spor. veya onu da doğada bırakabilirsin. Meyvede dalında güzel. Meyvede dalında bitti gitti işte. Gerçekten senin şu doğal ıı, yaşama yaklaşımın ıı, takdire Ben doğal yaşama son derece saygılıyım. Doğal insanın doğal yaşamın içine gireceğim. Sonra apartmanda yaşıyorsan Arada hafta sonları girip de doğal yaşam olmaz. Ya tamamen doğal yaşayacaksın o zaman daha da Sonra seveceksin. sen doğal yaşamın içine gireyim derken doğal yaşam gelip senin, senin içine, içine girerse... İçine girer. Senin de bir parçan doğal yaşamın içine girer, yani harf diye koparır. İşte bu zaten dönüş. Doğal yaşamla ilgili görüşlerini paylaştığına göre Justin Bieber diye anlamsız bir şey gibi duyuldu demin diyeyim Onu bir evet. tamamlayayım. Eva anlat <gülüyor> ister Just... Ali'nin seviyor mu Justin Just... Bieber'ı? Hayır sevmiyor. E, bu adam seviyor, ya. seviyor ya. şu anda. Sen, sen Ali'nin niye şey yapıyorsun? Bu adam geçen gün aşkını açıklamadı mı Justin Bieber'a? Evet. Ege. Yani şey Hatta demedi biz mi? Biz ona şey mi? yok ama onun yerine Sinan Akçıl verelim diye biz... Yaptığınızda ağladım burada. <gülüyor> Onu ağladı. <gülüyor> Sinirleri bozuldu. Rock'n'roll'un şeyidir dedi. Rock Şanlı şanındandır. Şanındandır şey böyle şeyler yapması dedi. Valla Amerika öyle düşünmüyor galiba. Çünkü sınır işe edilmesi mı? için kampanya başlatmışlar. İmza toplanıyor. Büyük ihtimalle gönderecekler Amerika'dan. Nereye, Nereye gönderecekler ya? Kanada'ya git arkadaşlar. Kanada'ya gitmesin. Kanadalı ha. mıydı bu? Kanadalı. Amerika ama o da ben Kanada'ya gitmem demiş. Şu anda kendisine ev arıyoruz. Gitmem de gitmem. Düşünür müsün? 23 Nisan'da ama düşünürüm o düşünürüm de. Benim onu e, evimde beslemem. Amerika'da kalmasını kolaylaştırmaz. Onu, Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl? Senin evinde besleyebilirsin şöyle besleme ki. Besleme diye düşünme. Sen onu şey yap küçük ya. Küçük besleme Justin Bieber. O kendi kendine bakar sen onu Biz şey. New yapma. York'ta yapmıyoruz ki program abi. Ankara'dayım ben. Buraya gelecek tamam işte. Abi sonuçta o masrafını karşılayacak. Amerika'da kalmak istemiyor mu çocuk? Sana ayda bin dolar verecekmiş. Hayır, i̇şte, yani parasını tabii ki konuşuyor. Kalamayacak. Kalamayacak. kalamayacak. Amerika'da kalamayacak. Gönderecek. Kanada'ya da gitmek istemiyor. Kanada'ya zaten gitmek istemiyorum Bir başka demiş. dış ülke olan Türkiye'ye Türkiye neden Türkiye olmasa. Evet. Çünkü burada Sinan Akçıl da çok seviliyor ya. Demiş ki. Demiş ki ne? Madem demiş orada demiş Sinan Akçıl çok seviliyor. Ben demiş böyle gitsem. Demek ki bana bayılırlar, bayılırlar ya Ben ya, bir de Justin Bieber'ın aradığı şeyin sevgiymiş de olduğunu düşünüyorum. On da sen ben veremeyeceğimize göre program olarak Bieber bu adam verecek abi. Kusura bakmayın ama Justin Bieber'ın da şu anda posası bize geliyor. Ne posası, posası be? posası ya? Tam bu ergenlik şeyi falan sesi bitti. Üç, o, o ince sesli adam <gülüyor> diye gelecek. Ya daha 3 gün önce diyordun en büyük rock roll abi. yıldızının şanındandır diye. Rock and roll yıldızı uzaktan güzel. Evet. Ha, bak, Sen spor. ister miydi şu miydin? anda değiştirmeye başladı bak bu şu anda. Hayatı şu anda değiştirme ben ben bu adamın artık. Mick seni Jagger şey senin üst ya. komşun olsun ister miyim? Çok isterim, isterim ya. ya Çok isterim. Mick Jagger değil de Monica Bellucci üst komşum olsun. Frank Childas mı Monica Bellucci? Hayır başka bir konuya geliyor. Monica Bellucci. Ah şunu bile getir. Onda bir sıkıntı yok. <gülüyor> Mick Jagger <gülüyor> başka bir... <gülüyor> <gülüyor> Monika Belüç'ün getirdiği aşureyi ben yemem. Onu söyleyeyim mi? Ya ne bilsin Monika yani, Belüç aşureyi. Ön yargılı olmak istemiyorum. <gülüyor> Şüphesiz aşureye bakmak lazım ama. Şöyle o zaman. Ye Tamam. Komşun kim olsun nokta? Bak üst komşun, ben yan komşun fitim. ve alt komşun. Ben mikçe Üç komşu fitim. seçiyorsun ya. Üst, yan ve alt komşu seçiyorsun. Bana bu komşularını sayar mısın? Sayayım abi. Alt komşun. Alt komşum Alt komşu. Bak. Alt komşu benim alt komşum, o. alt komşum Mick McGregor's. Alt komşun daft baba. Gece olsun. gürültü yapmasın dedim, bak. Alt. Sinsi hesaplara bak. Hayır, huysuz virsini koyacaktım. O şimdi rahatsız olmasın diye. Huysuz virşim benim kapı komşum olsun. Seyfi, Seyfi Bey şey, rahatsız etmeyelim diye. Ha, kapı komşu ihtimali var mı? Ben herkes, üç komşu dedim her kes her dairede sana. tek kat diye düşünüyorum Hayır, sanırım. her kat. Değil. Öyle lüks düşünüyorum. Ben 3 dedim ya. Üst lüks <gülüyor> onun. Üst. Kapı komşun. Kapı komşun. Komşun, komşun. Sol ha. çapraz komşunu da seçebilirsin sol aşağı veya yukarı. Ha öyle şey mi? Onu da seçebiliyoruz. Onu da seçebilirsin. Ee, tamam. Onu seçiyorum. Ben de listemi hazırlayayım? Herkes listesini hazırlasın. Ondan sonra e, şey istiyorum. Sürekli kalacak mı? Yoksa kışın mı kalacak Yazın mı? kadar kalacak. Öyle bir şey yok. David Bowie'yi seçiyorum. <Gülüyor> Nereye seçtin David Bowie'yi? David Bowie'yi alt ka karşı. Alt karşı Çapraz. Mı? Oktay 5'e çıkartma. 3 tane de bırakalım bu işi. Niye 6 çarpı karşılıklı şey yapıyorsun ya? Çok istiyorsan tamam koy peki senin Oktay Demirci Ondan Apartmanı. Ondan sonra hemen Balta Apartmanı adı Demirci Apartmanı mı yoksa Demirci Baltaçı mı? Yok. 76'lılar Sitesi olsun. <gülüyor> tamam. Bir tek siteyi mi Bütün siteyi nasıl dolduracağız hep Oktay? 3 komşuyla başladık. Site Beşi... değil. Zaten <gülüyor> yalan ya. 76'lı bir tek bizim daire var. Ben varım yani. <gülüyor> Tabii can David Bowie'de 70'te ama o da o zaman bir <gülüyor> albüm çıkarmıştır elbette ki. Tabii şurada. ise o zaman Hemen kapı komşulup Tarkan olsun. Geleni gideni çok olur bana da bir neşme olur. Habire kapıdan mı bakacaksın? Oktay ne kadar yavan bir hayat. Niye şey bakıyorum bu? ya çık, çık. Allah Allah Diden, bakma değil. Didem Tarkan'a misafir geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aman Tarkan'a da kim Ozan geldi? Çolak Didem gel Ozan. Oktay sus duyulacak. Gel gel Oktay çolak ol. Abi sonuçta komşulmuş seçme konusunda özgür değil miyim? Bu adam ne yapalım müdahale ediyor ya? Evet niye müdahale ediyorsun? Bir de sen Justin Bieber'ını al şey yap ya. Ne yapıyorsun ya Oktay sen... söyle. Ondan sonra üst katıma da e, Seyfi Bey istiyorum ben. Üst katına. Seyfi Dursun oğlu. Bütün, bütün apartmanın gürültüsü üst katta. Seyfi niye Bey ya? öyle sever mi? Nasıl bütün apartmanın gürültüsü? Niye üst katta olsun ya? Sesin ayı yok. Harayan'a doğru çıkmıyor mu? Yok araya doğru. Bilmiyorum onun yalıtımı vardır herhalde ya. Ona Bu, bir yalıtım yapmak suretiyle en üst. sitesinde tamam bizim en önemli verdiğimiz şey yalıtımmıştı. Yalıtım, yalıtım. yalıtım yaptık ve biz. komşularla iletişim değil mi? Onun karşısı boş kaldı, orayı da boş tutuyoruz. Bence de boş tut. Orayı boş tutuyoruz. Çünkü kimse Seyfi Dursu, Dursunoğlu'nun e, şeyine e, komşu olma şeyine erişemez bence. Bence de en üst en üst katta ol. Orası da boş kalsın. Ege. Anladım. Benim e, birincisi birinci kat ben kendimi ikinci katta görüyorum. Gene ortak katçımızın. Ortak evet. kat tabii. Birinci kat giriş dairesi e, ne derler? Yüksek giriş dediğimiz yerde. Sarkozy aynı zamanda apartman yöneticimiz. Tamam. Güzel adam. fikir değil mi? Yani çünkü biraz sana... anlat da. Öyle Bizimkilerden öyle. gidecek olursak Sabri Bey'in dairesi. Sabri Bey'in dairesi, evet. Sarkozy, evet. Benim yanımda Sarkozy tek mi kalıyor yoksa karşımdakiyle beraber mi? Beraber. beraber kalıyor. Yani tamam. ben şimdi yani ülkeden sonra apartmanı hırsla asılacağını düşünüyorum. O apartmanın Jillop gibi yapar gibi Hayır sen bana. yönetici olarak diyor. Hayır Hı -hı. canım tecrübesi var. Yani ülkeyi yönetmiş adam apartmanı da herhalde tamam, yönetir. Mantıklı. Yan komşum, karşı komşum Jamie Oliver. Tamam çok güzel Habire bir şeyler getirir diye Habire el bir şeyler yaptım yer miyiz falan diye Ama Gordon Ramsay Yalnız dururken sen tarz, gitsin Jamie Oliver'ın Gordon Ramsay ile o kadar kavga edersin ki sen. Gordon Ramsay ile yüklülemezsin Çöpünüzü niye burada çıkardınız diye küfürleşip Bir de İngilizce konuşacaksın. Ben sana onun 4 tane çocuğu var mum ederim onu Jamie Oliver'ın mı? Hayır Gordon Ramsay nin. Jamie Oliver'ın da öyle Onlar da ne kadar Onlar da da şey or, yüre Yüreğişli aşçılar Tamam yüreğişli Ama Gordon Ramsay ile hakikaten yapamazsın Bak şey Anthony buradan olsa Mesela o zaten yılın yarısı yok diye şey yapar. Evet, yaparsın. ben de onu düşündüm. Yani o alt komşu olmasın bence diye. Verte giriş katına. Çünkü katını... yakmaz komşunun adam kış zamanı Antonyi buradan nerede ben dünyayı dolaşıyor. Zaten çıkmıyor. Şey Italiyans var ya. İki aç gözlü İtalyanlar onlar, var Onların beraber Yeşid'ine mı inanıyorsunuz? Ne bileyim onları giriş katın <gülüyor> altına koy <gülüyor> 7-24 hem yakarlar. Onlar ayrı evlerde kalıyor ha, ya Tamam peki o zaman onlar, Tamam Ege sen devam et Bu Rusların bir tane kadın vardı Erovizyon'u kazandıran Ruslan'a mı? Ruslan'a mı? Ukraynalı olan Evet tamam Onun şu anda yalnız Ukrayna'da şeyi var ya Ben Çok onu aşağıya alıyorum Niye? Çünkü ateşler falan sıcaklık yukarı çıkıyor ya ben bu tip şeyleri de düşünmek zorundayım abi. garip şeyleri düşünüyor ama yani karışacak <gülüyor> durumum yok. İnce hesaplarım var şey olarak. Üste de böyle yaşlı ımır ımır Leonard Cohen'i düşündüm. Çünkü onun müziği de sen zaten çok açmaz. Yaşlı adam. Bir de böyle bir fotoğrafını görmüştüm ben onu. Terlikler böyle patik gibi şeylerle evde hım hım, hım, hım dolaşır. Çok Allah güzel Allah Allah. fikir yalnız ya. Ses, ben sizden çıkmam üst komşunuz Leonard Cohen. Bazen olduğunu. çocuklar da böyle evde çok yaramaz. Hadi siz biraz dedeye çıkın diye yukarı yollarım. Yalnız başı götürmüyor Leonard Cohen. In. Onu ne? biliyorsun. Başı götürmez. Başını vermiyor gibi anlıyorum. Finçetet de kalorifere vurur bana. <gülüyor> Çocuk. Gerçi o da öyle turnelere çıkıyor. Yılın yarısında o da yok ya. Borcu diyor ya Leonard Cohen. Doğru. O bir de şeyi de ödemeyebilir yalnız. Bak onu da söyleyeyim. Merkezi hmm. misin apartman? Vallahi. Ay, ben he. ona karışmam. Sarkozy onu neredeyse bulur. Dönderin canım alır. sizde yukarı. Can, sen bilmiyor musun karışmam diye. Merkezi mi Kombi mi? Ama Merkezi. Sana, ama bu ki... Merkezi mi? O zaman Hı -hı. Leonard Cohen ödemeyi de sıkıntı çekebilir abi. O da Sarkozy O dolandırdı menajeri onu çünkü. O zaman isterseniz biraz reklamlarla. Fairen senin komşularında. Ha Fairenkin ama. Ya, ya yo benimkileri vermi vermiyorum ce. Ben zaten ben müstakilde oturmayı tercih ediyorum gene. E olsun ya site komşun yok mu karşı komşu? Var var. Bak, bak şöyle söyleyeyim. Monika Bellucci. Ben, ha Monika Bellucci. O bir nefsimi şey yaptınız. Öyle bütün hevesim şey yaptı. Ben ne altı izle altı mesafe. Hesapını yine yapmış olmamız güzel oldu bence. İzle altı mesafe. Meatloaf. Ne kadar. <gülüyor> Hepsini toplayacağım. <gülüyor> Belkus Akkale. 76'lılar sitesi. Fethiye Akartürk. Vallahi <gülüyor> kumpanyayı kuracağım. O bir cumartesi sitesi <gülüyor> olsun. Çok güzel onlar arka arka vallahi, çıkıyor. kumpanya kumpanya gezeceğim. Biz göçebe hayatı yaşayacağız bu ekiple. Böyle komşularınız olsa valla sürekli bir size bir size bir size bir size. Böyle komşuya can kurmak. Su gelir güldür güldür diye girelim. Hayır. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrıs'ın 11 devam ediyor sevgili sana severler. Espriler ve şakalarla elbette. Valla o kadar Şu çok Espriler şakalar yerine yeni bir laf bulmak istiyorum artık ya Lütfen 22 senedir başka lafım yok Espriler şakalar, espriler şakalar Ortada bir espri de yok yani bir Şaka desen hiç yok Her yani sabah dinleyicilerimizi şaka... dururken küfür ettiriyorum yani. Esprisi <gülüyor> Duke Sky diyorlar dinleyen herkes evet. Ağzını bozmuş oluyor sabah e Doğru şaka yaptığımızda bugüne kadar hiç, hiç Görüşmedi O da olmadı Ne yani. espri var ne şaka Birisine var Birisine bari bir radyo şakası Bir telefon şakası Bir şey yapsak Anlayacağım Biz bir, bir şekilde anlayacağız En son planlayarak kime şaka yaptınız evet. Neden Hı. Hmm. Kesin nedeni olmazsa. Valla onu planlayarak şaka yapmak istemi 10 saniye Planlayarak mü? şaka yaptınız mı hiç? Ben ufak sürprizler, onu ufak sürprizler yapın diye bir şey okudum. Ona göre sürprizler yaptım. Valla ben yaptım ya. Korkutma peki? Ya korkutma şakaya yaka yakalama. Şaka şey de çok zevkli Bak. Bir bir tane şey Ben en son bizim Ahmet'e yaptım işte şaka. Ne yaptın? Bu bakıyor ya siparişi doğru giriyor musun diye <gülüyor> elimdeki kağıt, dibimde Ahmet varken kafamın gözü bir şeyler yazdım. <gülüyor> yüzü böyle dondu herhalde onu yanlış gördünüz Ege Bey falan dedi <gülüyor> dedim şaka şey yaptığımı da anladı Ne yaptım anladı yani. şaka yaptım yani şaka, şaka yaptım kandırdım seni ee, güzel onun güzel için bağlandı. mi sen o şarkıyı çalayım diye mi bu konuyu buraya getirdin yok yok Fahir onu söylesin diye bu konuyu getirmiş olabilirim en fazla. Çünkü <gülüyor> şu anda o şarkı çalacak durumumuz yok. Kime yaptı şakaları? Ee, ben şakayı e, mesela Pelin'e yaptım. Güzel bir şakam vardır. Ne çocuğu ne saklamak mı? Yok ya o daha şey e, işte bir e, milli piyango biletini alıp şeye baktım listeden. İşte 100 bin lira kazananlar listesinden liste vardı bende kağıt listede. Ondan sonra... Rakamları yazdım e, Rakamları yazdım. Ondan sonra e, işte elimde e, ben bileti tuttum. Ene de şey dedim hani sen bak da ya ben çok heyecanlanıyorum falan filan diye. O da işte telefonun yanında mı diye şey yaptım. İşte çıkarttım cüzdandan. İşte numaraları söyledim. E, çeyrek bilete de bir... Ama rakam da güzel seçtim. Yani, büyük ikramiye değil. Evet, İcranım, 25 bin lira. He, 100 bin liradan 25 bin lira kazandım. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Yani bir insanın... Hala neşmeleniyorsun böyle... bu şaka. Vallahi zevklerini... <gülüyor> Şakayı yapıp da neşmelenmek <gülüyor> de ayrı bir... Vallahi Hayır Ben ya. ama şimdi Pelin çalıklar attıktan sonra senin kötü oyunculuğunu izlemek isterdim. Hiç ister. kötü oyunculuk Pelin değil. gerçek ama... mi? Aa, o onu izlemek isterdim. Yok. Yani. Valla öyle şeydi Güzel miydin oyunculuğunu? Ben de gülmeye... Yani gülmeye dedim böyle bağıra bağıra ben gülüyorum ama ben... Sen <gülüyor> mutluluk gülüşünü ben... <gülüyor> zannettiler. Öyle evet, mi? Tabii tabii. Ama yani çok ne eğlendim? yapmış oldun? No, bir neşme oldu hepimize. Zarardan. Biricik karını kandırmış oldu. Yani, Zarardan kar, kar mı? Yani yok, yok. Kardan zarar ettim ya. 25 bin lira kazanacakken sıfır hiç kazanmadım. <gülüyor> Keşke böyle bitmeseydi bu <gülüyor> hikaye. Yok yani amorti kazanmışım diye düşün. Verdim parayı geri almışsın. Evet doğru böyle. Zarardan kar o Yani ya, otomatikman zarar. Ama yani 25 bin kazansaydım kardan zarar çok güzel olacaktı ama kardan zarar ettik. Yapacak bir şey yok. Ah canımız sağ olsun. Öyle. Öyle. Niye açtık şimdi biz şakalar konuyorduk? Espriler şakalar dedim de onunla. Ha öyle tamam peki benden, şarkımız benden, var şaka ötürü. yaptım şaka yaptım kandırdım seni. Yok onu dün çaldık ya Fahriye tarif. yok yok. Onun hayır. kadar etkili başka şarkımız açık var ama. Açık parfümler alerji yapıyormuş. Like Niye? Niye mi? Ucuz olduğu için olabilir mi? Ucuz olan her şeye alerji, alerji yapsan. İngiliz dedi ya açık parfüm yap. kullanacak kadar zengin değilim diyor İngiliz. Ucuz olarak bildiğiniz bir şey söyleyiniz. Makarna nedir? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bravo Ege Bey. Patates diyecektim de çok pahalı olduğu aklıma geldi. Yok çok pahalı değil. Onda da bir iniş oldu. Bir iniş oldu yani. Merkez Bankası gece toplantı yapacağız deyince. E, patatesin fiyatı aynen 2,5'da. No, Patates Pat lobisi. Açık parfümlerin birinci derece yanık ve alerjik reaksiyonlara yol açtığı söylenmiş... Ee, hocamız Doktor Şenur Muhtar Tuz bence açık parfümlerin tek sıkıntısı biraz çirkin kokmaları Ona da bir sen bıraktın okay değil diyorsan... açık parfüm şeyini evet. Hı -hı. bırak abi ben çok akıllıca süper bir şey olduğunu düşünüyordum ve maalesef aynısı şey abi oldu. ve çok daha ucuzuna diye böyle geziyordu abi Şöyle değilmiş maalesef. bitirdin mi peki aldığın şeyi Hı -hı. ikinci kere doldurdun mu o. Oh. ikinci kere şey yaptın mı aldın mı bidonla aldın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> su bidon olarak kullanıyoruz duruyor hala değil mi Hı -hı. Bırak. Açık, bırak onu. O açık parfüm, açık gözlüğümü evde bürgeye gösterdiğim anda bana bakışını görseydiniz. Ne yaptın sen? <gülüyor> Bu arada Justin Bieber'dan bahsettik. Selena Gomez'den de bahsedelim. Ee, Selena Gomez'in evine izinsiz giren bir kişi ne yapmış olabilir? İç çamaşırları. Hayır. Mutfak. Tuvalet bir yer sorduğumu zannetmiyorum. <gülüyor> ne yapmış <gülüyor> olabilir? Tuvalet mi? Yakalandı. Ha, yakalandı. İpucu oynuyor falan <gülüyor> de, mutfakta şamdanla 19 yaşındaki genç Ari Arizona'daki evin bahçesine kadar girmiş Selena Gomez'in. Bugün hırsızlar evlerimize kadar girdi. <gülüyor> ne? Nereye girecekti yani? <gülüyor> Gomez'in evde bulunan bir akrabası. Gomez Selena Gomez'in evine nasıl bir şey Evde çarab... akraba bulundurmak lazım ya. Sen mesela ya evde akraba Meksikal bulunduruyor Meksika mıydı Gomez? Tabii. Selena, Selena Gomez. Gomez mi bu? Bilmiyorum ya tam neydi. Bu yollarda der geniş ya. oluyor. Bol akraba vardır. Ee, hemen polisi aramış akrabası. Ben demiş Akrabasıyım Hem, efendim, efendim demiş. Polisi adayım. Komşusu musunuz demiş? Hayır demiş. akrabasıyım demiş. Lütfen demiş gel hemen gelmiş polis. Sonra Bu e, sırada adam hala evde duruyor mu polis gelirken? Tabii canım duruyormuş. Zaten bahçede de takılıyormuş adam ya. He. Ne yapıyorsa eve girmeye çalışmış ama. Even eve neden girdiği henüz açıklık kazanmamış. Biliyor muymuş Selena Gomez'in evi olduğunu? Tabii tabii var. Gomez mı? Gomez Gomez Gomez mi diyormuş kapıda? 2011'de de bir tane yine böyle bir olay başına gelmiş Selena Gomez'in. Ee, onu hapis cezasına çarptırmış şey, Selena Gomez'in başına gelenler köşe girmiş. Ya başına zaten Justin Bieber gelmiş kızın daha başına ne gelecek ya? Doğru valla Facebook yani. adına da onu yazmış. Yani benim başıma ya bunlar bunlar demiş beni etkilemiyor demiş ya. Vız gelir tırıs gider demiş. Sil başlığını ya. koyan Selene Gomez miydi? Evet. Kendi fotoğrafını şey. koydu. Neyi kaybettiğini bir kez daha gör demiş. Çok ağır ya. Vallahi çok ağır. Hakikaten çok ağır. Geçmiş olsun diyoruz. Ey herkese geçmiş olsun. Herkes istediğiyle, sevdiceğiyle, mutlu, esprili dolu, şaka e, neyse ya. Nereden nereye geldi bak konu. Adam espri şaka dedi, bizim de bilinçaltımıza işledi. Bamba layo! Bamba layo! Modern sabahlar. Modern sabahlar. Son dakikalarımız. Son dakikalarda artık günü genel olarak anlamıyla toparlayalım. Böyle e, buraya burayı stüdyomuzu da toparlayalım. Full'i en güzel şekilde bırakalım. Evet. Arkamızdan kızacağız. Ondan sonra yayın mı yapsın? Bizim pasamızla mı uğraşsın? Ne yapacağını Ne e, yapacağını e, şaşırıyor. Ne yapçağınız diyor. Şaşırıyor yani kızacağız ama stüdyoya girdiğinde ne yapacağını şaşırıyor. Yapabileceklerim hayal gücünün ya sınırlı, sınırlı diyor. diyor. E, geçen senenin verileri çıktı. Hangi verileri okta? Kaç tanesini alalım Oktay Hepsini değil de birkaç tanesini O zaman sadece akıllı telefonlardan isterseniz o sayfa şu anda Hemen açık. Akıllı telefon sayısı. Geçen yıl satılan ülkemizde? Sevgi Deneyecek. Oktay'ın elinde şu anda bütün veriler var. Bütün veriler var. Merak ettiğiniz bütün veriler var. Hepsi var ama ona değineceğiz şimdi. 2013'te kaç tane satılmış olabilir? 1 milyar. Telefon akıllı telefon mu? Evet. ilk defa bir yıl içerisinde bu sayıya ulaşıldı. O zaman şöyle söyleyeyim Oktay Bey. Gerçekten 1 milyar sapıttı bu adam. Böyle bir çılgın bir laf etti ama... 500 milyon diyerek 1 milyarı düşürüyorum. Düşürüyorsun. Arttırmıyorum 1 eks düşürüyorum. Bugüne kadar 800 milyona yakın e, 2013 başına kadar 800 milyona yakın cep telefonu satılmış. Dünya üzerinde 2013 yılı içerisinde 1 milyarı bulmuş. 1 milyar sadece satış. Sadece satış Bu... yani. Şu... <gülüyor> sadece satış. Sadece de satış, varsa... satış ve düşürmelerde. Kiralama <gülüyor> falan hiçbir hiç şey dahil D değil. O telefonu düşmüş o da buna dahil edilmiş burada markalara göre satış göre da var. satış rakamları markaları veremiyoruz. Veremiyoruz Hı -hı. ama herkes Allah bereket versin diyecek ölçülerde satış yapmış gibi ne yapıyor görünüyor. Ama Peki. sokaktaki telefon zillerinden benim tahminim bir marka galiba bayağı bir ön plana çıktı. Ön plana çıktı. Evet, evet. benim telefonumun markası. Evet senin telefonunun markası sloganı ekmeğimizin peşindeyiz olan Hı -hı. o firmanın %31.3'ünü aldığını eee evet pazarın Söyleyelim, Hemen onun... Rahmetlinin ki, şirketi. Rahmetlinin şirketi. Rahmetlinin şirketi, şirketi hakikaten. Firma ismi veremiyoruz. Yüzde <gülüyor> 15.3. Aa piyasanı. Tabii evet yarısı, aa, aa. yarısı kadar. Ee, onun dışında e, 4.8. Peki 55 4 kaldı Oktay. İşte onlar da alıyor, diğerleri arasında dağılıyor. Sandıkların açılımını alabilir miyim bir iki tane? Yani e, sandık mı karar verdi hangi telefonun alınacağına? Sandık karar verdi. Bence de en doğru karar çünkü... Hiçbirimiz sandıktan daha iyi karar vereceğimizi bence düşünmeyelim. Zaten biraz mantıksız da olur. Her şeyin iyisine doğrusuna. %42.9 bir büyüme oranı var. Senin Oktay. telefonunun şeyinin. Pazarının. E, benim mı? almamdan sonra olması dikkatinizi çekti mi? Gözlerden kaçmadı. Sen bir hem sonuçta... o dikkatimi çekti hem Fahir'in doğum gününden hemen sonra olması da dikkatimi çekti. Sana Çünkü benim da... biliyorsunuz trendsetter özelliğim trendsetter var. Trendsetter değilsem future faded. Future faded gibi bir durumum var yani. O da güzel bak o da. Ben artık faire karşı yeni bir savunma mekanizmam var. Bu bir savunma mekanizması değil. <gülüyor> İnananlar için savunma mekanizması fair. Evet yani. Bu ninja'nın duman atması gibimiş. Şey. Ama <gülüyor> böyle atıyor, duman kalkınca gene arkada kalıyorsun yani. O yüzden kaçama. Başka aman. gene veriler ver. veri veri ver. Okta geçen sene bir şey söyleyeceğim. Sor abiciğim. Vallahi ne kadar ıspanak tüketilmiş dünya üzerinde. Ispanak mı? Evet. Ee, Çizen mi ama yoksa kuzuklu... mesela ıspanak yatağında yani somon balığı mesela... mesela onu da sayacak mıyız yoksa sadece ıspanak mı? Ispanak ama yumurtalı ıspanak değil yani. mi Öyle ayrıntılı mı? Ayrıntılı tabii mesela benim önümdeki listede bulgurlu var. Bulgurlu mu? Bulgurlu pirinçli ıspanak. Peki o zaman var. şöyle söyleyeyim. Geçen sene dünyada ne kadar Bir dakika Yavaş söyle. Evet. Geçen sene yaz Geçen sene tamam. dünyada ne kadar bamya tüketildi? Ama şimdi ıspanak dedin. Hayır ıspanak oldu. değiştirdim. Değiştirdim. <gülüyor> değiştirdim onu. Sevgili kullandım. dinleyiciler e, şunu yeni açanlar için açıklayalım. <gülüyor> Son dakikada değiştirme hakkı var. Çok kullanılmasa da böyle bir hakkı var. <gülüyor> bamya. Evet. Pilav üstü bamya. Yoksa... bir şey yoksa? Ya, ya pilav üstü pilavı ayrı yani. Yekten bamya. Ye, sadece bamya yemeği olarak. Bamya ile. Yapılan başka bir şey var mı? Yok işte. Aa bir dakika. Bamyalı. Bamya. Etli bamya yaptım. Yok tavuklu bamya. bamya etli bamya ile şey. Bugün size kıymalı bamya yaptım. Zeytinyağlı yap. bamya yani arasında. Zeytinyağlı bamya. O yine bamya sayılır ya. Bugün, Bugün size bamya yaptırdım. Bamyalı börek. Yiyimlik olsun diye de içine pastırma attırdım. Yok gene olmadı. Cümle içinde birkaç kullanımı denedik. Börek mi dedin sen mi? Hmm. Bamyalı börek mi dedin sen demin? Bamyalı börek mi dedin? Yok öyle bir şey sen yok. Bir dakika bakıyorum bir, şey bir dakika. Bir yemeğin yanında böyle. Ay. Yo dört tabak var 2013'te. Dört tabak gittik. Dört, dört porsiyon bamyalı Ondan böreğe çalışmasıdır yapılmış. büyük ihtimalle olmuyor diye kapatmışlar. Dünyanın oluyor. stoklarını böyle kontrol edebileceğimiz bir sistemin olması bence an meselesi. İki porsiyon Afrika kıtasında yapılmış. iki porsiyon da e, Kuzey Amerika'da. Başka bir yerde yapamamış. Dört porsiyon bamyalı börek var. Böyle bamyayı kızartmak falan. Anlam. Bakayım ona da bakayım. paneliğim paneli yağda paneli. bir şey yapayım falan. Onlara da paneli. Paneli bir bamya taklidi yapar mısın? Paneli Programın sonlarına doğru. Yap. Paneli bamya. <gülüyor> Keseli de keseli. Şimdi baktım üstünde bir baskı oluştu. Aynı şeyi yakalayamayacağım da klasiklerimden biriyle cevap ver. E, paneli bamya malis. Ben yine onu söyleyeyim de üzerimde şey kalmasın. Ben maalesef bugün söyleyeyim. evde deniyorum Paneli bamyayı ve yarın dünyaya bir müjde vereceğim galiba. Nasıl denediğini bize de sonra anlat olur mu? Bamiya cipsi. Ama çok uzun olmasın. Aa bamya cipsi var ya çıtır çıtır. Bak bir şeyde düşün. Böyle ağzına. Ne yiyorsun sen? Bamcips. cipsi. Bom gipsle ilerleye hep ilerleye bombola yo bombola adam otomatik bombola ya girdi. Abi mi abi nasıl bom gipsle? Keşke son dakikalar olsaydı. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler yarın sabah <gülüyor> yine beraber sahne çalacağız. Keşke bir başka bir şey isteseydin.